الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتني الأولى هدان الله وما توفيقي واعتصامي الله بالله لقد جاءت رسل ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شهيع قلوبنا محمد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 abdest tazeliği, iki rekat tevbe namazı kılmak söyledik onlara kazası gerekenler namazın, orucun, terki benim zekatın terki, haddın tehiri gibi vazifeleri tabii insan ne yapacak? Tevbe istiğfarla e, bitiremeyeceğinde bunlar kazasını yerine getirecek kılmadığı namazları kılacak bazı oruçları tutacak, zekatlarını ödeyecek. kulların haklarından Pişmanlık, kulların haklarından tevbe, sadece nedametle ve tevbe namazı kılmakla olmuyor, dedik. Hak sahipleri bulacak, hakları iade edecek, helallık dileyecek, onları bulamazsa, çocukları bulacak, bulamazsa, varislerini bulamazsa, fakir fukaraya, müskinlere o hakları ödeyecek, tasadduk verecek, hak sahibini niyet edecek. inmiş idi. Bunun üzerinde i̇mam Rabbani Hazretleri çok duruyor kul hakları meselesinde. <gülüyor> Abdullah-ı Mübarek ve Allah buyuruyor bir kuruş haram parayı sahibine iade etmek yüz kuruş sadaka vermekten üstündür. Yani diyelim bir milyon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 Düşünün ki insan 600 sene ömrü olacak, her sene haç yapacak da efendim o da kabul olacak. 60 kere hat yaptı bir tanesi belki kabul olmayan adam var. 600 makbul haç bir yana bir kuruş parayı geri vermek daha az. Bir mektubunda yine buyuruyor bir insanın 70 peygamber kadar ameli olsa bu da büyük bir mesele. Yetmiş peygamber kadar amel kolay kolay kimsenin yapacağı bir şey değil. Tarz edelim olsa bir kuruş üzerinde kul hakkı olsa onu ödemeden cennete giremez. İlla onu ödeyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini burada almış. O da hadisi kutsi Rabbimiz buyuruyor. Adli اَدْ لِمَفْتَرَلْتُ عَلَيَّ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ Ey kulum! Sana farz ettiklerini yerine getir, insanların en ibadet edeni sen olursun. Farzlara önem verilecek. Yani her şeye yerine göre değer verilecek. Nafilelerinde kendilerine göre değerleri var. Ve lakin farzdan ileri geçirilmeyecek. Farzdan mühim tutulmayacak. <gülüyor> Bir bedeli gelmişti Rasulullah Efendimiz'e sordu Soyullahu Teala aleyhi ve sellem Bana İslam'ı arz et Rasulullah Efendimiz'in İslam'ın şartlarını beyan edince buyurdu ki zaten zekattan, hacdan muafım çünkü fakirim param yok kaldı namazdan oruç yani namaz günde beş vakit, oruç çenemde bir ay bunu ne eksik yaparım ne fazla yaparım dedi pazarlık yapıyorum bir yani fazla nafile de kılmam nafile oruçta tutmam diyor ha Sade farkları yaparım. Ne olur benim durumum dedi. Resulullah Efendimiz He, Cennete girersin. Adam giderken arkasından لَفْلِ حَرَّ جُنْا اِنْ Doğru söylüyorsa bu adam sözünde durabiliyorsa felaha eldi bulurdu. Yani demek oluyor ki Mevla cennete girmeyi iki şeye bağlı. İman ve amel-i salif. Kur'an-ı Kerim'in ekse-i ayetleri bunu gösteriyor. İman, bildiğimiz iman esaslarına inanmak. şart. İslam'da beş esas bunda tabii zengin olmayanlar için namazdan oruç ama hakkıyla kılınan namaz da sahibini ne yapıyor inna salatetenha anifahşâirel münkar bütün fuhuştan, münkerattan, çekirliklerden haramlardan, günahlardan alıp koyuyor dolayısıyla namazı hakkıyla dost doğru kılan insan haramlara da yanaşamıyor binaenareh dini mübih islahı tamamlamış oluyor zaten evlere tutup yasaklardan kaçmak işin e bütün düğüm noktası Ben تَيْ عَمَّا لَهَيْكُ بَعَلْ يُتَكُلْ مِنْ يَوْرَ اِنَّاسِ Kulum, sana ley ettim haramlardan, yasaklardan kaçın ki insanların en vera ve takva sahibi sen ol. Şimdi, bizim milletimiz biraz yanlış anlıyor bu takva meselesi. Mesela bir adam gece kalkıyor, teheccüd namazı kılıyor sabaha kadar veya gündüz akşama kadar oruç tutuyor. Nafile namaz, ibadet çok yapıyor, çok zikir ediyor, beş bin çekiyor, on bin çekiyor, la ilahe illallah. E bunu gören millete sorsan nasıldı bu adam çok iyidir, çok sofidir, çok takvadır diyor öte yandan o adam hıybet ediyor, delikodu ediyor, iftira ediyor birinin parasını haksız yere yiyor veyahut birine söz veriyor, durmuyor veyahut birini kandırıyor, aldatıyor bu adamın takvalığında yakından uzaktan bir ilişkisi var mı? yok takva nedir? haramlardan sakınmaktır takva çok nafile ibadet yapmak değildir bizim milletimiz çok nafile ibadet yapana takva diyor Halbuki takva haramdan sakınmıyor. مِلَاكِ بِيْنِكُمُ الْوَرَعِ Dininizin temeli haramlardan hatta şübelerden bile sakınmaktır buyurdu Rasulullah Efendimiz. Bir adam Rasulullah Efendimiz'in yanında bahsedildi ki çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok zikreder. Diğer bir kişi de anıldı ki o da çok haramdan şübeden sakınır. Hangisi şey eftaldir? Buyurdu, لَا تَعْدِلْ بِرْنِعَةِ شَيَعَ Haramlardan sakınmaya hiçbir şeyi denk tuttu. Haramdan sakınmak en üstünüdür, haramdan sakınanın mertebesine fazla ibadetle ulaşılmaz. Ancak bir adam haramlardan şübellerden sakınıp da nafil ibadetleri de fazla yapıyorsa, bu tabii niyorum alanı oğlu, mertebesi derecesi en aleyhı. Onun için haramlardan sakın ki en takva sen olasın. Haramlardan sakın. Bu, onu da böyle anlayalım. Yoksa.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 uyanıp bulunun ki allah Teala'nın dostlarına dünya ve korku ve üzüntü yoktur peki evriye Allah kimlerdir yani dostlar kimlerdir efendim her gece yüz rekat kılan bir nekat kılan efendim, her gün oruç tutan kadar zikreden benim dostlarımın ilk vasfı ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre iman ederler İkincisi de haramlardan şüphelerden sakınırlar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 az da nabil ibadetler değil. Tabi burada yine Konuşulacak meseleler var, ileride önümüzde yine geliyor وَاَقْنَا عَبِ اللّٰهُ عَزَبْ جُكَ تَكُمْ لَغْنَا Sana verdiğin rızıkla da kanaat et, insanların en zengini sen olmuş. Adam trilyoner olmuş da, sabaha kadar evi dört dönüyor, uyuyamıyor, iflas ettim, battım, batacağım diye, büyük başın büyük dendi. Bu mu zengin? Sen soğan ekmek yedi, yattın aşağı, kalktın teheccüde, başın salim kıldın, dua yaptın. Sen daha zengin, اَلْقَنَا عَزُو كَنْزُ La efna. Kanaat bitmez, tükenmez bir hazine. Rabbim cümle bize nasip etsin. Fâzı sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem diye bir olay radıyallâhu. Fûvveri al, fekûnâ abedennâz. Resulullah Efendimiz Ebu Uğreye Hazretleri ne buyurdu? Haramlardan, şüphelerden, özellikle kul haklarından tabii. Sakın ki insanlar en abidi, en çok ibadet edeni sen olursun. Hasan-ı Basra Hazretleri buyurdu ki misparidar <mizbâle> bütün minel rı'ain hayır 1000 -uh miskalın sünnet-i salah nafile namaz ve nafile oruçtan 1000 ton olacağını zerre kadar takva olsun insanda haramlardan sakınmak ondan hayırlıdır. Tabii burada nafilelere değer vermemek, önem vermemek gibi yanlış anlayışa sürüklenmeyin. Allah Teala ve Celle Hazretleri Buhari'de hadis-i şerifinde buyuruyor ki Kulumun yaptığı ibadetler içinde en sevdiğim ona faz ettikleridir. Yani farzlardan çok sevdiğim ibadet yok. Kulum bana yapabileceği en sevdiği ibadeti farzlar Ama velayizalütekar <gülüyor> Robüleyyabdi bin Nevabin kulum nafilelere devam ettikçe de bana manen yaklaşmaya devam eder. Hatta o dereceye gelir ki ben onu severim. Yani benim sevgimi kuluma kazandıracak olan da nafilelere devamıdır. فَيْلَهْ وَبْتُهُ كُنْدُسَمْ عَوْلًا يَسْمَعُوا بِي وَبَصَرَهُ لَنْسَرُوا بِي وَيَدَّ أُلَّةِ يَبْقُسُّ بِعَوْا وَيَدْ لَوِلَّتِي يَمْشِي بِهَا Ben kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü tutan eli, duyan kulağa yürüyen ayağı ben olurum Ne demek bu? Ya o benimle görür, benimle görüşür, benimle yaşır, o benden ayrı kalmaz, gafil olmaz demektir Dolayısıyla nafilelerin ehemmiyeti büyüktür Mevla ile kazandıracak, kul ile Rabbisi arasından perdeleri kaldıracak, yüksek dereceler kazandıracak nafilelerdir. Nafile müminin Rabbisine hediyesidir. Efendimiz babamız, Üstadımız hazretlerine buyurmuşlar ki sana müstehaplı tarif edeyim. Müstehaplı Allah sevdiği yani sünnet ve müstehaplı sünnetten de bir derece aşağıdaki faziletli ameller ediliyor. Bir insanın sana diyelim bir milyon borcu var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 ''Nafilelerinizi de tamamlayın, farzlarınız da onlarla ikmal edilecek.'' buyuruluyor. Bu ne demekti? E, i̇nsan namazını kılar, orucunu tutar, belli zekatını verir ama bakarsın zekatta yanlış hesap yapmış olur. Bakarsın namazda kabul edilmediği namazı olur. Abdestini beceremez, guslünü beceremez, taharetini beceremez. Dört kılım zanneder, üç kılmış olur. Bir yerinde bir sakız yapışır, boya yapışır, su geçmemiş olur. Yani insanlar... E, unutkandır, hatalıdır namazlarda, oruçlarda, zekatlarda eksik yanlış ederlerse Rabbimiz ahirette ne buyuracak? bakın, nafile namazı, orucu, sadakası varsa farzların borcunu açığını bundan tamamlayın bu kastıyı yapanlar için değil de nafilesi bulunanlara yani ahirette bu müjde de var onun için nafilelere de dikkat edelim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 Süleyman Aleyhisselam'a karıncada ne getirdi? He? Arz gününde bütün hayvanlar, cinler, insanların huzurunda arz ederdi, şerif gibi geçirilirlerdi o bütün hepsinin tabi dilinden anlar haline vakit olurdu karınca da çekirge bacağı getirmiş hediye كَاَتْ سُلَيْمَانَ يَوْمَ الْعَرْضِ قَنْ دَرَجُمْ بِرِجْ لِجَلَالَزِمْ قَدْ كَانَتْ فِي çekirge bacağı taşıyor getire getire Hediye bunu gelecek. Cenab-ı Hak dilisan-ı ala muhdiha. lisan haliyle hali Süleyman Aleyhisselam diyor ki hediyeler hediye edilene göre değil hediye edene göre ölçülür diyor. Ne mi söylüyor? Lem ka yuhda ila al-insan qimatuhu kanat Sen dünyanın tek sahibisin şarkın garbın tek hem peygamberi hem efendim kralısın mülk ve devlet ve nübüvvet sana verilmiş e sana yakışan hediye versem dünya ve içindekileri versem zaten hepsi senin ne verebilirim sana hediye bana göre ölç benim en iyi yiyeceğim çekirge bacağı en kıymetli malım bu ben de bunu getiriyorum Süleyman Aleyhisselam tabii bunu ne yapıyor kabul ediyor dolayısıyla yani bu da kıyas edilmez Rabbimize bizim hediyemiz bu da kıyas edilmez Sanki hadi Süleyman aleyhisselam bir kuldur ee, ama mevla, rabbül alemin son derece müstahkimi ve vanidir ama seviyorum diyor ya. Ben bunu seviyorum Ne affile kılmanızı, ne affile orucunuzu, zikrinizi borç etmedim ama siz benle meşgul olmanızı, ibadetimle efendim vakit geçirmenizle memnun oluyorum Allah'ım. Onun için ne affile terk etmeyelim. Fakat demek istediğimiz olay burada mektubatta da anlatılan dedi ölçüyü bozmayalım mesela bu millet keravih namazlarında camiyat olan sabah namazlarında boşun. halbuki bir insan ömrü boyu keraviklerini toplasa iki rekat sabahın farzına değmez keravih sünnetin verkezini sabah efendim iki rekatı farz Ömrü boyu bayram namazı kılsan o bayram namazların hepsini toplasan iki rekat sabah namazına değil. Ama adam bayram günü sabah sabah güneş doğmasına saati kuruyor. 45 dakikada namaza yetişeyim diye. Sabahın güneş doğmasına saati kuruyor. Yani sabah namazını yiyor, Bayram namazına kavuşuyor. Zaten bir camide 4-5 sabah sabah namazı kılıyor. Bayram namazını da almıyor. Ne beri ne lan. E mad namazı kılayım. Beraat namazı, recet namazı, kadir namazı neyse var bunlar faziletli amellerdir. Kılınacak biz de söylüyoruz şu namazın şu kadar sevabı var bu kadar. Ama sen onu kılıyıp da ondan sonra sabaha kadar teheccüd şey, kıl, yüzle kat sabah namazına gitme. Ne oldu? Yoruldum, uykum geldi. Hazreti Ali vallahi sabahın cemaatinde şöyle geriye bir döndü. O kadar kalabalık cemaatin içinde kim geldi, kim gelmedi seçiyor. Ne dedi? Bu falan adam nerede?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 <gülüyor> Ebu Hureyye radıyallahu anh buyurdu Yarın ahirette Allah-u Teala'nın meclis arkadaşları Ne demek? Yani Mevla ile en yakın makamda bulunacak Mevla mekandan münezze bir yerde oturup kalkmaz Kimlerdir? Ehlül vevainel zühdin Haramlardan, şüphelilerden sakın anla Şüphelilerdeni de söylüyoruz dikkat ediyorsunuz ifademizde. neden? Çünkü Resulullah Efendimiz de buyuruyor La yebduhu l'abdu En yekune mine'l muttegine Hatta yedigim alabesi biih, haddari ma biih bas. Çirmezide olacak mı? Hadisleri. Bir kul fuzuli mubahlardan, yani kendisinde haram tehlikesi e, olmayan şeylerden bile, acaba bu haram olabilir mi diye şüpheli ise sakınmadıkça mütevelli olamaz. Yani bir şey haram değil ama şüphelidir. Ondan da ne yapması lazım? Takva sahip olan insanın sakınması lazım. Yani koru, haramlar koru gibidir. Yasak sahav, girilmez, giren enselenir. Bu haramların etrafında ne var korunun etraflında bir şüpheliş var mı? El halalu beyin, el haramu beyin, ve beyin Allah müşebbihadu. La yağle -e muakifimdenaz. Hadisleri. Halallar açık, haramlar da açık. Ama şüpheli şeyler. Mesela bu zaman öyle acayip şeyler çıkıyor ki efendim. Çok çeşitli işler. Şu yani bana soruyorsunuz, ben sanki kimyagenim ben şu yağ yenir bu tuz yenir bu bilmem ne, bunu bana sorma, ben kimyager değilim de demem. ama Duydun ki bunda efendim domuz kemiği olma tehlikesi var Duydun ki bunda domuz kemiği olabilir şunda şu olabilir bunda bu olabilir Bunu inceleyeceksin eğer keşfedemediysen, şüpheli kaldıysa sakınacaksın demektir bana gelip de efendim bunu sormayın kitapta bilmem ne margarinin fetvasını yazmaz ki şüpheliyse kaçın diyor sana işte ben de burada kaldı da şu şöyledir bu böyledir diye reklam mı yapacak yani soruyorsunuz bunları da bunların cevabını toptan veriyorum ya şüpheli olan şeyden sakınacaksın şüphesizini yap şüphesizi var daha sıhhatli mesela yani Rasulullah Efendimiz korunun etrafında gezen bir çoban koyun otlatan bir çobanın koyun laf için ne yapar koruya girebilir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 ee, bulursak, bulamazsak onlara dua edelim, iyilik edelim, bariçlerini bulalım yani dünyada helallık almak kolay, ahirette zor illaki sevabını vereceksin, onun günahını yükleneceksin hadis-i okudum size he? ne buyurdu? etedrûne menil mühlis iflas eden kimdir bilir misiniz? dediler ya Resulallah bizim müflis dediğimiz sıfırı tükettir malını mülkünü kaybetmiş olan buyurdu yok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 eee ne verecek şimdi benim alacağım var bunda ona verilir şu kadar namazı buna verilir bu kadar orucu haççı gider öbürüne zekatı verilir öbürüne bütün cevapları biter alacaklar bitmez ee, bak, adamlar soruyor ne alacağız ya Rabbi bu herif sıfırı tüketti bir şeçide kalmadı Mevla abone o zaman günahlarınızdan alacağınız kadar yükleyin buna da siz hafiflemiş olunsunuz. öyle kurtulun ödeşin Ondan sonra cennete gidecek beklerken cehennemin dibini boylar bu adam iflas etmiştir. Allah'ım bu iflaslardan bizi muhafaza eylesin. <gülüyor> Evdeki hesap çarşıya uymaz. İşte dünyada hesap edersin ki haciyim hocayım ebeyle bir amelim var, zikrim var, ibadetim var herhalde ben cennetin en iyi yerine çıkarım falan ama bir de alacaklıların başına çıkar bakarsın cennetin kokusunu duymadan cehenneme de gitmek vardır. Ona göre hesabı falan var. Şimdi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 mecburi şekilde bunlara uyarsa takvası tamam olur bak birincisine söyleyecek biliyor musun hıfzul lisani anim gıybet ilk şey dilini gıybetten koruma işte bizim de battığımız çukur burası bu dil var ya bu ıslak yerde tükürük benzeri çalışıyor tır tır tır tır konuşuyor hiç hesap etmez de konuşuyor sahirul gir kebirul cürm şu kadar ben parçası ama cirmi küçük cürmü büyük Adamı cehenneme atabiliyor. Resulullah Efendimiz ne Adam bir laf söyler diyor. O laf sebebiyle 70 sene cehennemin dibine iner de bulamaz. Boylayamaz. Dibini bulamaz. Dediler ya Resulallah insanlar konuştuklarından mesul müdür? Ne buyurdu? Ve hellükübbün nazifin nâri alâ hükûü minillâhe sahib versin et. İnsanları cehenneme yüzüstü tökezletecek olan ancak dillerini biçtikleridir, dilin eli yok ki bir şey yapsın işte, konuştuğudur demek Efendiler, bak bu kadar günahlar sayılıyor, içkisi, kumar, zinası, faizi değil de ancak dillerinin biçtikleridir diyor. Biçtiği yani, kazandığı. Bu insanı helak edecek Allah mafaza etsin. Dilimizin şerrinden var bu cümlemizi emin etsin. Onun için bu dili, birinci olarak kıymetten koruman efendim, şart koşuluyor. Kıymet kısaca, bir Müslümanın arkasından istemediği şekilde konuşmaktır, tarifi. Kafir ve fasık bundan hariçtir. Mesela gavurun arkasından konuştun, kıymeti yoktur. Efendim fasık bir adam, içkici, kumarcı, ayyaş, sarhoş, şahsi gıcıklığına konuşmayacaksın. Kimseye hakaret etme lüzum yok. Ama yaptığı kökülükler açıkta, efendim görülmekteyken, bu adam hakkında sana sorulursa, Nasıl? Adam diyor ki felanca benim kızımı istiyor, ben de tanımıyorum sana soruyorum vereyim mi, vermeyeyim mi? Kız verelim buna. E sen de desen ki iyidir. Ondan sonra da herif verdi kızını baktı ki çıktı sarhoş. Ondan sonra geldi daldı senin kırklağına. Ulan bu herife sen iyi dedin ya, sen de dedin ki ben gıybet etmek istemedim. Olur mu gıybet etmek Nereye Neref'i yaktın bu sefer hainlik yaptın. Adam senden istişare yaptı. Hadis-i Şeride buyur, istişare yapana ters yol gösteren ona hainlik etmiş olur diyor.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 Sana atıl sorun sen onu şaşırtmış oluyorsun, ne için? E ben gıybet etmek istemedim, böyle olmaz arkadaşlar, i̇şte bunun gıybeti yok. Ne diyeceksin? Bu adam böyle biraz borcuna sahip değildir, birkaçta de böyle vukuatı vardır, sen tanımıyorsan hal budur diyeceksin. Ancak bir müslümanın arkasından istemediğiyle bu konuşmak, dedik, gıybete giriyor, bu da bizim hiç yapmadığımız işti, değil mi? He? Hacı Cemal Efendi'ler Beyoğlu'nda hiç şeytan yok derdim de böyle yapar, kaymıyor yani. Şimdi bizim iş onurda, biz hiç kıybet yapmayız yani. Durduğumuz var mı acaba ya? Seri imalat, yaban fabrika gibi bu çenemiz böyle. 24 saat keyif koysalar, bir dinletseler bize sonra ne konuştuğumuz? Çoğu solumuza yazılır, çoğu solumuza yazılır. Ancak Rasulullah vel buyurdu, küllü kelami ibne adem. اَلَيْهِ لَا لَهُ اِلَّا اَمْ رَمْ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَحْيَنَ عَمْ مُنْكَرْنَ اَوْ ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَّا ağzından çıkan her söz aleyhinedir, lehine değil, zararınadır, karına değil. Her söz soluna yazılır. Ancak iyiliği emreder, yani vaaz eder. Kötülükten nehy eder, işte namaz der, içki içme der. Veya Rabbisini zikreder, namaz kılın, Kur'an okur dua eder veya meşru ve zaruri alışverişinde çoluğuyla çocuğuyla aynı şekilde işte konuşur, görüşür harama, yalana, dolana, fuzule, laflara, hikâelere, mübalağalara, afatmalara kaçmadan bu sözler mubaha girer, ne sevaba ne günaha girer. Bunun dışındaki bütün sözler he, sola yazılır, günaha girer. arkadaşlar. Bu dileği sahip olalım. O kadar ince mesele ki bu nübet meselesi Aşi adamımız bir kadının arkasından dedi ki kısa boyludur dur dedi de Resulullah Efendimiz buyursan onu gıybet ettin Bak niye? E duysa kısa boylu dedi benim için üzülür değil mi? E üzülüyor insanlar en ufak bir şeyden kalp olur Efendim adam diyor çünkü etme adamla kavgıyorsana diyor ki ben o, onun yapmadığı işimi söyledim Yaptığını söyledim Resulullah Efendimiz buyursa zaten yapmadığını dersen Fakat beheddehu o zaman iftira 80 sopa ettim 80 sopayı hak etti. Şerata göre yaptığını söylesen arkasından ne ettin gıybet etti çünkü arkasından konuştuğunu için gıybet etti yüzüne söylesen gıybet olmayacak ondan sonra ben onun yüzüne de söylerim ee söyle o zaman yüzüne beni de ne günahına ortak ediyorsun ne zaman elif giriyor kapıdan hemen kes diyor geliyor diyor duymalısın ne kesiyorsun kıvırıyorsun konuşsana He, hemen mertlik bozuluyor Arkadaşlar, bizim işlerimiz bu şekilde ha, hareketler. hareketlerimiz. Hemen susuyoruz, kesiyoruz. Adam duymasın. <gülüyor> bu hıybetin daniskasıdır. Bu büyük bir beladır. Rabbim cümlemizi mahfuz etsin bundan. Dua edelim. Kalasımıza çalışalım. Çok konuşmayı bırakırsak bundan kurtuluruz. Geveçelik yapan bundan kurtulamaz. Men kesüre kelamu kesüre sakat u. Çok konuşanın sakatı çok olur. Kayması çok olur. Dil bu. Ayağın kaysa, kaysa kalçan kırılır. Ama bu dil kaygımı bazı gelen insan imandan da çıkar. Elfaz-ı küfür konuşsa kafir oluyor. Bak bir laf insanı kafir ne ediyor yani? Ömrü boyu amelini de sindiriyor, silgi çekiyor, mürtek yapıyor. Elfaz-ı küfür konuştuğun takdirde değil mi? E dolayısıyla bu değil işte. İnsanı bir anda abad eder veya berbat eder. Onun için bu gıybetin üzerine çok duruyor eserler, kitaplar.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 Neden? Allah'a içtiharsın demek bozuk adamdır demektir. Onun için. Bak o kadar ince hesabı varmı. Bir adamın met edeceksin, met edeceksin. E met etmek adamı kıymete girer mi? Girmez. Ya öveceğim yani. Takvaadır, iyidir, şudur. Fakat diyor, bakacaksın diyor, o mecliste ona gıcık adam varsa diyor,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 e bu nedir? rızadır küfre rıza küfürdür, günaha rıza günahdır, harama rıza haramdır kalpten bu geçmiyor mu Mevla'yı görmüyor ama ne yapacaksın adamım? dersen ki kardeşim, vazifemiz yalnız sinirli konuşma şimdi kalkarsın herife dersen ki kesme gıybeti yapıyorsun, haram yapıyorsun, sus bu sefer herif zaten sinirlidir o herifin haliyle konuşuyor bir de sen karşı çıktın mı karşısına sen de mi onu tutuyorsun? bilmem ne, bir de başlar sana dala. Uzar. o zaman bir de herif kalksa dese ki bu benimki gıybet değil böyle dese de kafir olur diyor kitapta neden çünkü harama helal demiş olur yaptığı buz gibi gıybet gıybet değil diyor adamı da kavur ederse şimdi adam gıybet ediyor haram işliyor e sen de kaldın ben nehyanil münker yapıyorum ama nehyanil münkerin usulü var seninki daha eder münker oldu şimdi herife kesmez dedi, damarına baktın Herife bir sinirlendi gıybet etmiyorum ben sana ne dedi kâzın oluyor e sen git sebep oluyorsun ne diyeceksin kardeşim belki alman anlamaz mevzu gıybete girdi herhalde fark edemedin evet, evet. bunu kessek yolu bu mevzuyu Allah hepimiz affetsin falan Böyle bir şeyle işi kapatmak lazım. Ama baktın gelip de sana evlendim efendim sen çabuk öyle biliyorsun ben şöyle falan. Baktın gelip dinlemeyeyim. O zaman çaren dedim çıkacaksın o meclisten. Hadi bana eyvallah. Tamam. Çıkacaksın dinlemeyeceksin. Yoksa günahına ortak Bu öyle bir bela geldi. Kime kıybet ediyorsun? Senin sebeplerin ona yazılıyor. Bütün amellerin, kaybıların ona yazılıyor. Onun günahları sana yazıyor. Bundan havana kadar olur mu ki akşama kadar kazanıyor, kazandığını gidip dostuyla yese bir şey demeyeceğim. Düşmanına yediriyor. Bundan havana kadar olur. Kimi kıymet edersin? Sevmediğin adam. E sevmediğin adama niye sevabını vereceksin? Kitaplarımızda diyor ki illa da kıymet edeceksen bazı insanlar duramaz. Biliyor musun? Huyumdur demiş Aklep yani. Durdur, konuşacak adam. Birinin aleyhine konuşmazsa rahat edemez. O zaman diyor ananı babanı kıymet et diyor. Sevabı yabancıya gitmesin diyor bir sevabı yabancıya göndermek istemiyorsan sevdiğin adamı gıybet et o zaman yani yapma yani nerede biz hep sevmediğimiz insanlara sevaplarımızı harcıyoruz <gülüyor> ancak Mevla Teala'nın hani şu at gelmesini okuyalım ve la yevtebbadu kumbadu sakın birbirinizi gıybet etmeyin arkasından kimse kimsenin konuşmasın Mevla buyurur ki ben Kulumun kendisi olmadığı yerde ben varım, o kulumun Allah'ı var, onun sahibi var, ben onun hakkını onun onu aleyhesef edilmem. Bu ne büyük Allah, bu ne bir dey ki sen yoksun, arkandan Mevla seni yine ne yapıyor? Müdafaa ediyor. Sakın arkasından kulumu konuşmayın. اَيُّهُ <gülüyor> biriniz sever misiniz, ister misiniz, ölmüş kardeşinizin etini yesiniz. Kabirde düşünün. Çürümüş, kokmuş bir Müslüman'ın eti diye. Ya e bunu tabağa koy, buyur ye. Hoyda ya o midem bulandı. efendim, Tiksindim. Böyle şey konuşup. E Mevla bunu buyurun. Fekeri ediyor mu? Siz nasıl o ölü etini yemek istemezsiniz? Gibeci de böyle düşünün. Neden? Bir ölünün yanında aleynine atsanız o ölü kendisini müdafaa edebilir mi? edemez. Ölüyü parçalasanız, etini yeseniz e, bir şey der misiniz? size? Diyemez. E, o adam da yanınızda olmadığı için ölü gibidir. Olsaydı cevabını verir. Yok olduğu için basıyorsun aleyhinde. Adam da kendi müdafaa Ölü gibi. E, dolayısıyla sen de onun etini yiyorsun. Etcadullah. Haramlardan sakının. Özellikle bu kıymetten çok korkun. He? İnne allâhe rahîm ki Allah tevbeleri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 Mevla biliyor bunu mesela zinaya düşmeyen çok içkiye düşmeyen, kumara düşmeyen, faizle düşmeyen çok şu cemaatın içerisinde belki zinaden varsa da çok az, içki içen, kumar oynayan, faiz çok az. ek serisi namazında abdestinde insanlar ama kıybet etmeyen kaç tane çıkan bir tane ilaçlık varsa ilaçlık o da buyursun buraya diyorum ben dua yapsın biz de amin diyelim şefaat etsin bize bir tane varsa kıybet etmeyen diyorum bir tane adam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 ya senin kıymet ettiğini o adam duymuştur ya duymamıştır öyle ya ama bu zamanda pek duyurulmamış da durmaz bu millet sen bir şey konuştun mu bir yerde orada seni dinleyip hatta sana ortak olanlar gider hemen öbür adama derler senin felancayla aranda ne var ne oldu işte biraz bir şeyler konuştu da senin hakkında yoksa aramız bozuk mu ya ne konuştu şöyle ya söylemem şimdi kıymet olur aa herife bir fiti sokuyor, ondan sonra adam kıvranıyor ne olur söyle felan ya sen de gidersin ona söylersin aramız açılır felan ya vallahi söylemem yemin ediyor bir şeyler hadi bu başlıyor anlat mağlubu o hemen fişek gibi öbürüne saldırıyor ne dedin lan sen ben bak ne yemini kalıyor ne sözü kalıyor birbirine. bütün millet ifsad oluyor hesap <gülüyor> kayıyor ya bu laftı bu da nemimeye de giriyor tabii. laf getirip götürmek Allah mavazı için bu durumda adam eğer duyduysa senin onu gıybet ettiğini gidip ne yapacaksın? Kardeşim ben seni gıybet ettim. Şimdi pişman sen bana hakkın helal. O da bu sefer kayaysa, çatarsın kayaya da. Adam da der sana giren. E ne dedin bakalım, düşünelim gıybet ne dedin de bakalım. Ben helal edeyim mi, etmeyeyim mi şimdi? Ulan buna şimdi ne soruyorsun ne dediğini? Derse sana ne dediğini boğman lazım. Şimdi ya! Öyle mi uğraşacaksın ya? Peki helal ettim, tamam affettim. Allah da beni affetsin. De ki çekip git ya! şimdi benim bu cemaatin içerisinde bizim sohbetimizde gelen, bizim aleyhimize konuşan da o mesela Musa aleyhisselam dedi ki Rabbi dedi şu millet benim aleyhime konuşuyor şunların ağzını bağlasana dedi Mevla buydu ki benim aleyhime konuşuyorlar bir şey yapmıyorum onlara da dedi sana ne oluyor şimdi cemaat hocayı dinliyor sonra çık çıkıyor ben. bu da bu hocada şöyle adam böyle adam diyen çıkar geliyor şimdi cemaattan erkeklerden kadınlardan hoca bende ne var anlamadım seni kıymet ettim bana hakkını helal et hemen diyorum ki helal etsin kardeşim demiyorum ona ki ne dedin e, ne dedin dersen iş karışır orada ya. ne lüzum var ne dedin ne demedin helal ettim diyeceksin karıştırma halüzün yok e, ben helal ettim de hoca bir daha kıymet Ya öyle demesin sen takınıklık iyi değil ahirette direkt senede gitmek var bir de onunla bununla uğraşmak var. şimdi hatta hemen gidiyoruz işte bazı zenginler beş on balon dolduruyor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 Helal olsun demek lazım. Ama o burada oluyor. Burada helal etmedi mi abirekte? sen çok mütemiz bir adamsın yani. Efendim onu hakkını helal etmedi. Sana da hakkını helal etmezlerse ne yapacaksın? Sen hiç kimse ne yok mu? Onun için affetmekte fayda var. Helal etmekte fayda var. Bu ne zaman adam senin onu gıybet ettiğini duyduysa. Duymadıysa gidip de söylenmez. Mesela sen erefin aleyine konuştun. O da duymadı sen git ona de ki, ya ben senin çok aleyhle konuştum bana hakkını helal Eri elimi de şimdi bu sefer bir şey yokken efendim işkinlendiriyorsun adam dedi ki ne konuştun benim aleyhime yani bunu açma ne diyor e ne yapayım oca efendim kul hakkına girdik şimdi o zaman şöyle yapacaksın hadis-i şerifte diyor Allahümme gufirni velimene utebri ya rabbi beni de affer, kıybet ettiğim adamı da affet diyeceksin kadınsa kadını cemaatsa onları diyeceksin hem kendi affını isteyeceksin hem kıblede ettiklerin affını isteyeceksin. Bu şekilde Memle af umulur. Yani Rabbimiz buyuruyor ki bir insanın aleyhine konuşursan ona dua etmedikçe seni de affetmem. Ona dua edecekse onu Bu sefer elinizin tertan damarına bak. Ya diyor ben onun zatı düşmanıyım imana bir de dua mı edeceğim? E, dua etmeyeceksen kıblede dehkal. Değil mi? İblise dönme İblise.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 bu kadar senelerdir muhalefette kaldı, lanete uğradı, çaresi var mıydı? Bu aciyan da bekliyorum Mevla çok zor bir şey söyler yani bunu affetmez bu çünkü bu kadar iş fitne yaptı, millet cehenneme aldı. Mevla ki çok kolay dedi, gitsin Adem'in mezarına secde etsin. Mevla da nasıl biliyor damarını değil mi? Gitsin <gülüyor> Adem'in mezarına secde etsin dedi, kabul et, mü? Musalcan bayıldı ya. Bu kadar u, bu ucuza mal olacak he İblis perliniyor. Var mı bir müjde? Dedi büyük müjde var. Nasıl? Adam babamızın kabrine bir şey de yapsan dedi. Ne? Hani baştan şeyde etmedi ya. Bir şey de yapsan dedi. Bu işi ben siliyor Bir düşün. Ya o dedi. Dirilsin e şeydetmedi mi dedi. Ölürse de mi şeydecek ya. <Gülüyor> Aa iblis gibi sen de ben Allah'a dua eder miyim? Zaten ben Allah'ı sevmiyorum. Yani, dua sen dua edeceksen de kıymete etme işte. Mevla'da o zaman diyor ki mecbur dua yapacaksın. Yaparsan Hazreti Halid gül Celahayn, Şam-ı Şerif'te yatıyor, Bağdatlıdır asıl. Nakşi tarikatımızın Halidi i kolunun reisidir o. Hazreti Osman bizim torunlarından büyük velidir, onun e, kardeşi de halifesi, abisi, yeğeni Şam-ı Şerif müftüsüydü. Onun bir Ersulullah Dül Halid isimli eseri bize geldi Maraş'tan. Fotokopi yapmıştım bunu Arapça. O eserde rastladım. Yakın tarihte çok hoşuma gitti. Gerçi hadis-i şerifleri görmüştüm ama o özelliğini duymamıştım. Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki Her kim, her gün Allah'ın manufirri velil ve vel mevla Ya Rabbi beni de inanan bütün erkek ve kadınları da affet diye dua ederse Ül hüttabili kulli mü'minin hasene Her imanlının, her mü'minin sayısınca ona sevap lazım. Şimdi dikkat edin, her mü'min diyor Adem babamızdan tut, son insana kadar, ne kadar inanan varsa ve bunun içerisinde cinler de girer, insan demiyor cinlerin de müminleri girer bütün 224 bin peygamberle ümmetlerinde ne kadar mümin var e şimdi dünyada bir bir buçuk milyar var bunun kim bilir Kabirlere kadar var bu kıyamete kadar kadar gelir her inananın sayısında yani cinleri de katarsam o zaman belki trilyonlara ulaşacak milyarlarca diyelim sevabı oturduğu yerde dakikada alır niçin? Mevla bütün ümmete dua etmemizi seviyor bu hadis şeriften tabi çıkarılmış Hazreti Ali eee orada buyuruyor ki şu duayı her gün efendim 27 kere okuyacak. Yani burada Hana baba hakkından da kurulmuş havesiyle var. Rabbigfirli veli valideyye vel mu'minina vel mu'minat 27 kere bunu her gün okuyan için diyor. Dedikodu ve gibet günahına bir numara silgi çeker. Yani biz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 Günahlarını bilecek. Varsa derdi, günahlarından. Hani İbnü Mesud Hazretleri vefat ederken Hazreti Osman zaman ziyarete geldi de. Ne dedi? Neden şikayetim var? Neden ağrıyor dedi. Günahlarımdan şikayetim var dedi. İşte bizim şikayetimiz günahlarımızdan olma. İki saat kıymet etme vaktiniz var da, iki dakika duaya vaktiniz yok, değil mi? Yani öyle bir adamız ki, duyarız duyarız günahları. Mevla buyuruyor ki, benden iki dakika amiş değil de size. Diyor, vaktim yok ya. Yani Allah'ı biz cehenneme odun olmaklık bir halimiz var ya. Hem günahı yapasın, hem az ise ona da vaktim yok, film seyredeceğim. Neyi o zaman ya? Cehenneme kadar yolun var. Daha sana ne yapalım ya? İstifar da etme. O günahlardan git. Ya Allah'tan mağfiret dileyelim. Bak Mevlana var. Bu gıybeti yapmayın peşinden. Ben yine tövbelerinizi kabul ederim sen acırın. Yine bir çıkar kapısı yaradın. Yoksa bizi helak etse ne yapacağız? Bu bir. Kaç madde var dedik? İkincisi nedir? El-iştinab-ı <gülüyor> Maskaralıktan sakınma. Yani kimseyle dalga geçmemek. Bu da bizde biraz sakatlık var. Hemen el işaret, Göz işareti. kaş işareti? Birbirine böyle bir şeyler yapıyoruz. Hakkısız <gülüyor> herif. Bilmem ne adam. Demeyelim. Kimseyi hafır görmeyelim. Rabbimiz buyuruyor. es billah. يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا اَسْغَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اِنْ Sakın bir millet, bir erkek cemaati, diğer erkek cemaatıyla alay etmesin. Belki de o alay edilenler Allah'ın indinde alay edenlerden hayırlıdır, ne biliyorlar? Adamdan alay ediyorsun. Belki adam Allah'ın indinde senden üstündür, nasıl alay ediyorsun? Yarın ahirette rezil olmayacak mısın? O adam cennetin üstüne çıktı, sen cehennemin gibindesin. Ebu Cehiller, Ebu Hureyre ile alay ediyordu. Ebu Lehebler, Bilal-i Habeşilerle, Suheyllerle, Habbaplarla, Fukaray-i alay ediyorlardı. Ebu Hureyre gelirken yeciv krallar geliyor diyorlardı. Yani açlıktan ağızları kokuyor garibanların diye. Krallar geliyor diyorlardı. Ama Allah onları dünyada da vali etti, ahirette de kral etti. Ebu Cehiller de nalları gitti, cehennem dibine gitti.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 E neyinize güveniyoruz da millete hakaret ediyor. <gülüyor> Değil insana, hayvana bile hakaret, tahkir yapmaması. Büyüklerden birisi, çok büyüklerden ama ismini söylemeyeyim ayıp olmasın diye köpeğin birisini dedi ilk etti. pis hayvan çekil köpeği kovarken Rabbimiz tarafından ona ne buyuruldu? Sen ondan hayırlı mısın? Ondan sonra ömrü boyu ağladı bu sözü ya. ya. Evliya ablandan birisi bir yama gördü de çöplükte atılmış yamayı almak caizdir sahibi atmış olur o çalmaya benzemez bir de köpek orada kemik efendim yalıyor şimdi o yanaşı ki yamayı alsın köpek de zannediyor ki kemiğimi alacak diye hırlıyor ona böyle o mübarek de kışt, kışt kışt ya ne diyor bana bak dedi köpeğe ne hırlıyorsun dedi be ne senin benden hayırlı olduğun belli ne benim senden hayırlı olduğum belli görüyor musun? Evliya böyle konuşur eğer dedi ben sırat köprüsünü geçip cennete girersem o zaman senden hayırlı olduğunu çıkacak meydana çünkü cennete giren toprak olandan eftan ama ben sırattan aşağı cehenneme yuvarlanırsam senin üstünlüğün çıkacak meydana neden? toprak olan cehenneme girenden iyidir e niçin kafirler ya leyle dedi küstürama. Keşke ben de toprak olaydım diyecek. İnsan olduğunda neye yaradı yani? Köpeği beğenmiyorsun. Abe dersin canı yılanı beğenmiyorsun. Sümüklü böceği beğenmiyorsun. Eğer imanını kurtaramadan ahirete gidersen cehenneme. Diyeceksin ya Rabbi keşke dünyada hayvan olsaydım da şimdi toprak olsaydım da cehenneme girmeseydim de yok olsaydım diyeceksin. Onun için hakaret yapmayalım, tankır yapmayalım. <gülüyor> Mevla bize ver, ne verdiyse o verdi. Bizde bir şey yok arkadaş Ebu Yezîd el-Bestamii, Sultan-ül Arifi Allah'a bilenlerin padişahıdır, evliyanın sultanıdır o. Bir köpekle karşılaştı da ne dedi yanındakilere biliyor musun? Bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi ki, ey beyazıt dedi, evliyanın reisi oldun diye ne kabarıyorsun dedi. Seni o makama çıkaran beni de bu kulağa soktu dedi. Yani büyük söz ne demek istedi o köpek doğru söyle söyledi? sipariş üzerine mi ben köpek oldum demek istedi mevla dedi de böyle halkeyledi ellezî ehsene kulle şeyhim khala'a yarattığı her şeyi mevla güzel etti yaradılanı severim yaradandan üzülü ne diyor Mekke'de, "Memam min qabihin leys fihi malahajun. Elem terazin nazzalik el-şebh fi'd-duja?" Hiçbir çirkin yok sonda bir güzellik bulunmasın. Kim siyah zenginin dişlerini görmüyor musun? Karanlıkta yıldız gibi parlıyor. Resulullah'ın bize sahabeyle bir yerden giderken bir leş gördüler. Herkes burnunu tıkadı, kaçan kaçana. Tiksindiler, leş kokuyor. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Dişleri de ne güzelmiş. Dişleri çıkmış ya dışarı. Demek ki her çirkinde bir güzellik aradırsa oluyor. Ama bu demek değil ki sarhoşu, ayyaşı, esrarkeşi, eroymanı da güzel gör. Ama onun kötü görülecek yönü varsa tiilidir. İçki içmesidir, kumar oynamasıdır, şahsı değildir. İnsanların şahsına adalet yapmayalım. Vasfına yapalım. Yaptığı kötü işe kızalım. Yaptığı için kötülüğünü belirtelim. Yoksa adamın, senin şahsın. de öyle bir nefis var ki Allah seni sana bıraksa ondan beter olur. Ben mağrur beni o nefsi Yusuf bile nefsi bir temize çıkaramam innen nefselem mağrurum yani nefsin kuyu kötülüğü enledir illa ma rahimallah Allah'ın acı müstesna dolayısıyla iyi yoldaysak Rabbimizin acımasını eseridir bizim iyiliğimizden geliyor demiş. Ve halikula minallah bu fazluk Allah'tan gelip onun için askar etmeyelim he Allah etmeyelim dalga geçmeyelim, hakaret etmeyelim efendim kaç gün işaret etmeyelim kimseler arkasında. وَلَا نِشَاءُ مِنْ نِشَاءُ Kadınlar da kadınlarla kafa bulmasın, kimse kimseyle alay etmesin. Bazı insanlar saf olur, bazı uyanık olur. O uyanıklar, o saflarla eğlenir falan. اَسَاءَ اِنْ يَكُنَّ خَيْرًا بِنْهُونَ O alay edilenler, alay eden kadınlardan hayırlı olabilir. <gülüyor> takva ailedir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِلَّ اللّٰهِ اَتْبَعْكُمْ <gülüyor> Allah'ın dinler, kıymetiniz, en güzeliniz, en zengininiz, en takva olanınızdır. Anışın. Takva kalptedir, haramlardan sakınma duygusudur.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 Ne düğün var bu rezillik ya. Kendimizi perişan edeciz. Müslümanların avretlerini örtelim. He, araştırmayalım, karıştırmayalım. Neşi var neşi yok ortaya dökmeyelim. Daha yani namazede zilom olmaz. Hadislerde bunun bir müslüman bir günahtan tövbe eder de başka bir müslüman da onu ayıplarsa men ayyara ga'ibeden min kitabe minhu lem hatta yefale yani adam şimdi namaza başlamış belki sokak diyor ki sen onun o durumuna bakma diyor sicili bozuk onun diyor evvelki eski kulağa kesiklerden falan. e ne karıştırıyorsun eski dost seniz yaa ya. Tevbe'den Allah'ın sevgilisi olur kemen Günahından dönemiz günah yok ki efendim ona bir soru işareti koy açık kapı bırak diyor bu lafların ne manası vardır dönmüşse Rabbisi kabul etmişse sen kim oluyosunda adamı kabul etmeyeceksin aleyhine konuşuyorsun ya he? <gülüyor> Onun arkadaşlar, bu hadis-i şerife Bir Müslümanı tevbe ettiği günahtan dolayı ayıplayan, kendisi o günahı yapmadan ölmeyecektir. Zinası mı, içkisi mi, kumarı mı, esrarı mı, hangi kötü yolundan sebep tevbe eden bir Müslümanı tenkit edersen, sen de o günaha düşmeden ölmeyeceksin. Ben kaç tane bunun bir misalini biliyorum, böyle sonradan efendim dönenden aleyhinde konuşup da kendisi de bozulanları görüyorum bu hadis-i kerife çarp olmalar muhafaza etsin <gülüyor> kendi ayı <ayıbını> ara ve la <gülüyor> cenâbe zû bilel kâb lakaplar takışmayın ama sevilen lakaplar mesela bana cübbeli diyorsunuz ben bundan razıyım neden e cübbe iyi bir şeydir cübbeli şal varlığı bunlar çarşaflı kötü bir şey değil yani İslam islam temsil eder. ben çocukken cübbe giymişim 4 yaşımda da o zaman yoktu böyle çocuk da tek ben görülüyordu belki öyle dedim ona kaldı o şimdi ben Ahmet desen kimse bilmez. Cükbeli desen lakab tanınıyor. Güzel. Peygamberlerin de lakapları olandı. İsa Aleyhisselam'ın lakabı Mesih mesela çok. E dolayısıyla bu olur. Ama sen kalbı verme isteme diyor. Ayı Mehmet. Sürgü Seyir. Ya ne oluyor böyle? <gülüyor> Adam bundan razı değil ki. Böyle lakab takıyorlar ha. Bilsen ismül füsûl mübâdel iman. Bu imanınızdan sonra e, bu ağzınızdan tevhid, şahadet fikir Kur'an çıktıktan sonra böyle kötü sözlerin çıkması. ne çirkindir kendileri Allah'ım. Vevelle ve fulaq muzdalimun. Tövbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Dönün Allah'ım. Bak şu mübarek Şaban-ı Şerifi neye benzetildi? Berat gecesindeki derste hülyedir konuşuldu. He? İnsanın üç tane günü vardır dedik, değil mi? Dünü, bugünü, yarını Üç aylar da aynıdır. He? E bir var dünkü gün neydi? Ecel geçmiş yani onun miadı dolmuş geri getiremeyiz bugünkü gün neydi amel yani bir şeyler yapabilme fırsatımız var yarınki gün neydi emel ne demek ulaşacak mıyız belli değil receb-i şerif geçti ramazan-ı şerif gelecek ama biz ona yetişecek miyiz belli. bu şabı ı şerif resulullahın en sevdiği ay benim ayımdır buyurun bunlara böyle tövbeler edelim ki ramazan-ı şerifte mağfiretimizi alalım arkadaşlar yoksa helal olmuşuz bak kaldı şurada on gün On gün. Rasulullah Efendimiz hutbeye çıktı da üç basamakta hutbesine her basamakta amin dedi. Hakim rüvaat etti hafis herifte. Sahabe-i kiram ya Rasulullah hiç yapmadığın bir iş ettin. Üç basamakta da amin dedin. Biz anlamadık ne dua ettin ne amin dedin hutbede. Ne bulundum? Ben hutbeye çıktım. Birinci basamağı adım atarken cibriyle emin geldi bana. Ne dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ramazan-ı şerife yetişip de günahlarını affettiremeyen yani Allah'ın öyle bir mağfireti geliyor ki, Şehrif bufran geliyor ki, Ramazan'da daha olmadın mı? Daha helak olmuşsun ya. E şimdi tevbe etmezsen Ramazan'da, yani freni sıkacaksın ki o zamana kadar günahları bırakabilirsin. Ramazan içinde de aynı günahlarla girersek nasıl tevbe nasip olsun?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 üçün bahsata geldi. Ben de ben zikir dağında veli مصلی Senin ismin yanında okunup da sana selatü selam okuyun yanında helal olsun. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed va ala alihi ve sellem. Bu eee Hadis-i Şerif ve e, bu mübarek ayda Şaban-ı Şerif yani salavat-ı şerife rağidir inşallah imaletler. Tevbeye gayret edelim bu aylar tam tevbe mevzûi. Bedali <gülüyor> üçüncüsü su zanneden sakınmak. Suyuzhan ne demek? kötü düşünceler. Mevlana buyuruyor yaa erledin âmenü yecedi bu kethiran min zann. Kullarım birçok zanlardan tahminlerden, düşüncelerden sakının. İnne ba'dall izmun zannın çoğu günahtır. Ne demek bu? Şimdi adam durup gülünü gün. Ben zannediyorum ki bu adam beni sevmiyor. Ya adam diyor seni seviyorum o de ki ya ben, benim zannım boş çıkmaz. ne boş çıkmaz. Sen de de bambaşka tam şey ifadeye bak, amele bak, harekete bak tahminle iş yapma ben zannediyorum ki bu adam efendim hırsızlık yapıyor <gülüyor> Baş. yani hiç asla asla olmayan işleri zanla tahminle garanti gibi konuşuyoruz ha garanti yani bunlar büyük günahlardır kimse hakkında kötü düşünecek hüstü zanla memuruz müslüman nedir? hüstü zanla mükerim yani kullar hakkında iyi düşüneceğiz ya he?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 Hemen, ya işte bunun şu kadının şurası gözüktü, ya ne biliyorsun gözüktü, belki efendim et rengi elbise giymiştir, efendim, elbisesi o renkti, yok efendim gözüktü, yani şu zanneden, kötü düşüncelerden, sakınalım arkadaşlar, iyi düşünce buna acade Mevla böyle buyuruyor, dördüncüsü, na mehereme bakmamak, bunu geçen sohbetlerde de konuştuk, Resulullah Efendimiz'in ya şevvetle bakanın ilan <gülüyor> kıyamet kıyamet gününde iki gözüne eritilmiş tuş dökülecek kıp kızıl yüzü alnıyla düzlenecek böyle gözleri yani. Allah her zaman beş paralık şevvet için bir bakacaksın bakmakla iştahın artar davetler bakmakla adam yani bir yere varamaz onun için hiç bakmasan daha iyidir neden? yani bakmak dünyada da kar getirmez ahmetde de kar getirmez davetler sana zarar getirir Beşincisi şincisi Sıdkü'l-lisân Doğru konuşmak Evet, hiç yalan konuşmamak Bu da büyük bir afet, bu da büyük bir bela Resulullah ben uyurdum, mümin zina eder mi? Eder Günahsız olmaz kul, edebilir Bir müslüman zinaya düşebilir, gavur mu oldu şimdi? Evet mümin hırsızlık eder Etmez, etmemelidir ama e, düşebilir canım ha. Ama mü'min her günahı yapar da el mü'minü la yekrib mü'min yalan söylemez bu yalan yani imanı en çok zedeleyen bir haram ve günah büyük bir tehlike cümlemizi muhafaza etsin Allah Allah. doğru konuşmak insana sadakat yakışır körse de ikrah doğruların yardımcısıdır havracı Allah Ne kadar zor durumda da olsa doğruyu konuşmakta mutlaka fayda var bilecek ki kendini beğenmeyecek yani namaz mı dın oruç mu tutun zikirmedin ne iyilik yaptın kimdendir Mevla'nın tevzikini o muvaffak etmeseydin biz şimdi burada mıydık kim bilir bizde hangi meyhanedeydik ama Allah bizi buraya yolladı bu iyilik kim der bizde bir şey kendini beğenmekten sakınma yedincisi malını hak yola infak edip batıla harcamama yani bu da çok mühim bir mesele insan parasını muhafaza edecek, sıhhatini muhafaza ettiği gibi sen kalkıp efendim hiçkiye kumara, faize <gülüyor> arkadaşlar bu yalan dolan yazan şeriat ve sünnetin aleyhine yazan çizen, kastelere verilen de buraya girer en başta girer peki bu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 Mevlânâ ver Sa'idühüllâh Hatta Hz. Ali Efendimiz bu ayetin dersinde buyuruyor, bir insan düşünde ki benim ayakkabımın bağı, felancanın ayakkabısının bağından daha iyi olsun, o da bu ayete girer, yükseklik de Ama, hocam benim, ben iyi ayakkabı giymeyecek miyim, iyi kumaş dikemeyecek mi? <Gülüyor> Resulullah Efendimiz'e sordular, Ya Resulallah!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 sana verdiyse bir hükkan o neserini görmek ister şimdi arkadaşlar Allah güzel bir güzeli sever ancak kibir nedir <gülüyor> hakkı kabul etmemek bir de insanları hafif görür yani sen iyi elbise giydin kibir değil ama düşünsen ki aklından geçirsen ki felan canınkinden iyi olsun da ona hava atabilir o zaman işte kibire girdin beş vakit namazı muhafaza efendiler bu zaten dinin direği salatü imadü din muhafaza deyince nereye giriyor abdestinden, taharetinden gusmünden dışındaki şartlar içindeki şartlar efendim vakti vaktinde eda, cemaatle kılmak kâdil erkanla kılmak huzur üzere kılmak vesaire bütün şartları üzere namazı muhafaza mevla namaz hakkında vellezîm u'alâ solevâti muhafızûn beyan ederken onlar namazlarını muhafaza eder. Yani gözlerinin bebeği gibi namazı saklarlarla ve Hadis-i Şerif'e ne buyuruyor? Bir kul namazını muhafaza eder. Yavaş yavaş tadil erkan üzere hücudan kalktığımı dimdik durur. Allah'ım diyecek kadar hareketsiz bekler. İki seyfi anasında rahat oturur. Beni üzerim doğrulur. Hareketi sükunet bulur. Bu şekilde vakti vaktinde cemaatle farzları eda ederse o namaz tabi huzuru kat şarttır Mevla'dan gaybini düşünmeyecek Nerede bizde öyleyiz tam Mevla'ya gönlünü bağlayacak kuller arasından namazda 70 bin perde kalkıyor Mevla cemalin kulunun Mevla cemali kulunu yüzüne doğru tutuyor mekandan münezze oldu başının tepesine daha birinci kat cevağdan nur yağdırıyor hep bunları böyle düşünerek Muhafaza ederek kılarsa o namaz nur olur, gök kapıları açılır, o namaz göğe kabul olur, sahibine duacı olur hafızı Allah kallâhı kallâhı Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Ama vaktinde kılmaz, kazaya bırakır, tadil erkanı rahat hızlı kılar, talimledikleri rahat etmez, çatmaz, öyle rastgele bu namaz sıf sıhhatlı mükref olur. olur Elcis ayaksız kalır. Gök kapıları açılmaz. Cenaya kabul olmaz. O zaman vay yak Allah'ım! Ne zayi ettin. Basar sahibine bedduayı. Sen beni zayi ettin. Allah da seni perişan etsin. Biz namazın ve duasının almayalım. Namazımızı göz bebeği gibi koruyalım. Böyle muhafaza edelim inşallah. Bu 10. cüzü ehli sünnet ve cemaat üzere istikamet. Biliyorsunuz, Rasulullah Efendimiz buyurdu, ümmetin Mese defterim, ümmeti, ümmeti Selâdem ve Sib'în'e firka 73 fırkaya ayrılacak. Hangi ümmet? Bundan Amerika Rusça gibi kafirler dahil değil. Kıbleye dönenler, hacca gidenler 73 fırkadır. Küllühüm fil hâliye illâ Hepsi cehennemdedir, bir tanesi kurtulacak. Firkayı nâciye dediğimiz, قِيلَ وَمَنْهُمْ يَا رَسُيُّ اللّٰهِ Hangisidir onlar sorulduğunda? Hûmü'l-lezîl âlâman aleyhinnel mesâ. Bugün ben ve ashabımın yolu üzere devam edenleriz. İşte ehli sünnet vel cemaat bulur. Şia mezhebi, Mu'tazile mezhebi, Cem'iyye mezhebi, Mürciye mezhebi, 72 fırka hepsi de aralarında ayrılmış kaç parçaya bunlar helakdadır cehennemdedir dedi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 o zaman bir kısmından da tevbe etsen yine ganimet bin onun bereketiyle inşallah öbürlerine de sirahat eder öbür günahlardan da vazgeçersin inşallah şimdi adam mesela namaza başlamış bir yandan da hırsızlık sen şimdi demeyeceksin ona ki senin namazın kabul değil hiç kılma demeyeceksin Rasulullah Efendimiz'e de dediler falan adam hem namaz kılıyor hem de hırsızlık yapıyor Rasulullah Efendimiz ne vurdu inna salate usetenâ o namaza devam etsin yakında namaz onu kurtarır. hakikaten adam tevbe et Dolayısıyla yani bir kadın mesela başı açık geziyor oruç tutuyor senin başın açık geliyorsun, orucun da kabul değil hiç oruç tutma denmez anladın mı? ondan sonra efendim adam namaz kılıyor faiz e sen faizcisin zaten namazın da kabul değil hiç şey de yapma boşuna denmez adamın bir günahı var Mek gitmesen boşuna hacca denmez yani ne kadar koparabilsen kar ne kadar emir tutabiliyorsan ne kadar haramdan kaçabiliyorsan yapsın ki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 bu da aynı meseledir. Ne kadar yapabilirsek, yapalım ama tamamlamaya çalışalım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şu duasıyla son bulalım. Allah'ım ve fiknâ l Ey Allah'ım bizi razı olduğun amellere muvaffak eyle! Ve tedbînâ ala dîn ki alâ ta'at Dinin ve ta'atın üzere sabit eyle! Fî hümmet seyyidil muhselîn Gönderilenlerin Efendisi Muhammed Mustafa'nın hürmetine! Ali ve âlâ alîh min as-sadevât tav Amin. Subhan Rabbil Ali'in rabbi alamin. Salatu'a selamu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allah minna nasebuka ljenne. Amin. Baqad rabbe ilyam qavlima amel. Amin. Ikeminen nari wa baqad rabbe ilyam qavlima amel. Amin. Baqad rabbe ilyam qavlima amel. Amin. Muhammed. نعوذك من شرف السعادة من نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم آمين. وأنت نستعان عليك الملاغ ولا حول ولا قوة إلا بلا يعني عظي اللهم نعطيك من الخير كله عادني وآدني ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذك من الشرف كله عادني وآدني ما علمنا منه ما لم نعلم ya arhama arrahimine, ya arhama arrahimine, ya arhama arrahidin Kadın ile erke eyle, şu karda, yağmurda, çamurda, senin yolunda yürüyen ayakları cehenneme haram eyle. Şuradan kaufurîn cümlesine ilhak ederek ihraç eyle. Ya, günahlara düşmekten muhafaza eyle. Serif, geçtikten sonra şabanı şerifinde bereketlerine nail eyle. Kudundan şerifede İslam ile, ibadat ile, ibadet, taatine, sıhhat eyle. Amin. Ya Rabbena'in bizlere de gayri yol selamet, ihsan eyle. Amin ve cemaatlarımız hakkında özellikle müstecap dualarla gidip dönmek nasip eyle. Hep ver cemaatimize yedi vakit gecesi böylece bir cema'yla yarabbim. Hiçbirimiz bire vermeden, üzerimize kaza bela vermeden sahat aviyetle bizi yolunda topla yarabbim. Kadir gecesinde de içtimaha muvaffak helas eyle. Amin. Mostadaki Müslüman ehl-i salat, ehl-i sünnet orduya yardım eyle yavrum. Erhamerrahimin. Çeçenistan'daki kardeşlerimizi de nusretinle teyit eyle. Amin. Ruhul Kudüs destekle yavrum. Cibri ile eminle teyit eyle yavrum. Bütün meşahitin ervahıyla destekle yavrum. Erhamerrahimin ve hayran nasirin. Ehl-i sünnet ve cemaatten hapishanelerde olanları helas eyle. Amin. Kaplarında kardeşlerimizi helas eyle. Amin. De, ehli sünnetten, ehli islamdan zulme, eziyete uğramış kardeşlerim varsa felas eyle. Amin. Bizleri de onların derdiyle derdlenmeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi dünyadan kalplerimizi soğut yağalım amin. amin. Demize vera ve takva bakşeyle ya Rabbi. Amin. Hümeti, iftirayı bütün haramlardan muhafaza eyle. Amin. Ölmeyi nasıl ödüle tevbe muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi halim ve hayran nasim. Amin. Yenlilerine amin. Yenlilerine azal eyle. Amin. Allah'ın durusu keremine kabule karine eyle. memur kardeşlerimizden ve köylerde bulunan halktan e eziyet içerisinde, korku içerisinde bulunan bütün ehli sünnet ve cemaat, müminin müminatı muhafaza eyle ya. Ölücü eşbiyayı kahreyle, katreyle yani ehli sünnete uzanan elleri kır geçir ya Rabbi. Ya ya rahmetler. Ya bu müddeti bu yolda devam, sevap, istirahmetler son nefeslerinde iman-ı kâb-ı hatime ve kelime-i şahadet. Buyurun. Tanıklama ettiğimle müdafaa edeceğim ve Amin amin amin. Ümmet Allah ve yasin. Ümmetin peygamberini ve ve Teala Allah ve sallam. Peygamberimizin kullarını, kullarını, kullarını, kullarını,